Çemberber. Nihat amcanın yanına giderken tesadüfen karşılaştığım Atatürk'ün babasına o dükkanı vermesinin hikayesini anlatmasıyla onun kitabımda olmasını istediğim bir insandı. İyi ki de rastlamışım. Hayat tesadüflerle dolu derler ya aslında hiçbir şey tesadüf değil. Her şey seni oraya doğru yönlendiriyor. Nihat amca erken açmış olsaydı ben Çemberber'i Güngörbeyi göremezdim. Atatürk'le olan ilişkisini öğrenemezdim. Onun hayat hikayesini bilemezdim. Ve böyle değerli bir insanı da fotoğrafa koyamazdım diye düşünüyorum. Mersin'de çok fazla değerli berberler var ama bunun hayat hikayesi açısından burada olmasını istemiştim.